yani bir daha çelenk varfra. Merhaba. Bu hafta BNL haftası. 17. İstanbul BNL'i ve etrafında düzenlenen sergilerle güncel sanat sezonunu artık tamamen açıyoruz. etkinlikler sergiler aslında hemen Eylül ayı başından itibaren 1 Eylül'den itibaren arka arkaya sergi açılışları, konuşmalar, buluşmalar, davetler, partilerle başladı. Benim bugün odaklanmak istediğim alan ise Kamusal Program ve Öğrenme Programları İstanbul Bienali'nin. Geçtiğimiz hafta yaptığım programda size Bienali'nin kavramsal metnini okumuştum ve Bienal etrafında özellikle müze ve sanat kurumlarının düzenledikleri sergilerden de bir seçki yapmıştım. E, Açık Radyo'nun kayıt arşivinden ya da Spotify, iTunes gibi mecralardan bu kayda da bakabilirsiniz. Bugün İstanbul Bienali'nin kamusal programı odamda. İstanbul Bienali'nin sergilerine, sergi mekanlarına da odaklanmayacağım. Bunun sebebi de İstanbul Bienali'nin zaten ağırlıklı olarak adeta bir büyük kamu programıymış gibi düzenleniyor olması. Kamusal tartışmadan, sesi düşünmekten, okuyan bir topluluktan, başkalarıyla birlikte okumaktan geriye ne kaldı diye soruyor kavramsal metninde İstanbul Biyeneli küratörleri Utemete Baver, David Teh ve Amarkan var. Dolayısıyla tam da buna alan açmaya çalışan, ağırlıklı olarak Biyenel Kamusal programlarını düzenleyen Zeyno Pekünlü tarafından geliştirilen yine pek çok farklı topluluk, katılımcı, kolektif, sanatçı, yazar, düşünür, bilim insanının katkılarıyla ortaya konan bir seri programdan bahsediyoruz. İstanbul Bienalinin tarihleri 17 Eylül 20 Kasım ama daha da öncesinden kamu programları ve etkinlikler başlıyor. Ee, örneğin BNL'nin Basın toplantısı bile bu kez değişik bir yerde Zeytinburnu'nda, Şifalı Bitkiler Bahçesi'nde düzenleniyor. Ya da e, ön izleme günlerinde Biyener mekanlarından biri olan Sağ Stüdyo'da, e, Beyoğlu'nda hemen 16 Eylül-Cuma günü Ahmet Öğüt ve Silent University, Sessiz Üniversite programının Göçmen mutfağından da örnekler sergileyeceği büyük bir buluşması gerçekleşiyor gibi. Bütün bunların içinde en ön planlar yine de Biyeneli'nin açılış günü olan 17 Eylül Cumartesi günü damga vuruyor. Bunu özellikle söylemek lazım. İstanbul Biyeneli mandaların izini takip ediyor başlığıyla yayınlandı bu içerik. İngiltere'nin e, sanat ödüllerinden Turner Prize'a Adaylığa da bulunan sanatçı ve aktivist ikili SALT'ta geçmiş dönemlerde yaptığı projelerden de çok iyi bilirsiniz. Cooking Sections. Onların uzun süredir devam eden bir projesi Çamur Alem olarak Türkçeleştirilmiş. Wallow Land. E, yaşadığımız bu dönemin ekolojik sorunlarını irdelemek için yiyeceği, mutfak kültürünü bir yöntem olarak kullanıyor. Cooking Sections adından da anlayacağınız üzere. Ve BNL'e özel bir projesi Çamur Alem. Bir önceki Bienal'de Ozan Atala'nın Resim Heykel Müzesi'nde de İstanbul'un soyu tükenmekte olan mandalarına dair yaptığı bir enstelasyonu da burada hatırlatmak isterim. Ama şehrin etrafında Kanal İstanbul 3. Köprü, Yeni Havalimanı gibi projelerin özellikle tehdit ettiği ama yok olma tehlikesi altında varlıklarını devam ettirmeye çalışan sulak alanlar ve bu alanların maskotu niteliğinde Türkiye'nin çok değerli e, hayvanlarından mandalar üzerinde bu yok olma tehlikesinin izini süren, biraz onları yüceltmeye de çalışan bir proje. Bu süreçte Cooking Sections ikilisi biyologlarla, etnomüzikologlarla hatta pek çok başka isimle işbirliği yaptı. Tabii ki araştırmacılarla ve gülinler ile işbirliği yaptı. Gününlerin İstanbul'un mandalarına adadığı yeni bir şarkısını burada ilk kez dinleme fırsatı bulacağız. E, Manda Festivali oldukça kentin dışında, işte kentin çeperindeki bu sudak arazilerin olduğu bir yerde düzenleniyor. Arnavutköy. Arnavutköy, Boğaz'daki Arnavutköy değil yalnız Kuzey'deki Arnavutköy. Arnavutköy Müzisyen ve Sanatçı Yetiştirme Derneği Müzisyenleri ve Gününlerin bir performansı olacak. Rehberli yürüyüşler yapılacak manda yetiştiricileriyle, ornitolog ve bitki bilimcileriyle, çocuk atölyeleri gerçekleşecek. Bunun için de İstanbul'un merkezinden gidiş ve dönüş için servisler kaldırılacak. Şimdiden bunu söyleyelim. Çevre köylerden de gitmek mümkün olacak. Ağaçlı, Akpınar, Işıklar, Tayakadın gibi. Bütün bunların programına iksv.org adresinden edinmeniz elbette. Mümkün e, türler arası incelemelere dikkat çekmek ve özellikle mandaların kültürel ve ekolojik açısından önemine vurgu yapmak için bir manda festivali İstanbul Birliği'nin ilk gününe damgasını vuracak. Öncelikle bunu hepimizi davet ederek hatırlatmak istedim. E, devam edecek olursak kamusal programda ve öğrenme programında neler var diye e, 17 Eylül dedim ama... Biraz önce de dile getirdim 13 Eylül'de bir basın toplantısı buluşmasıyla zaten BNL etkinlikleri yavaş yavaş hız alıyor. Örneğin yine 13 Eylül 2022'de Barınan'da BNL'in ana mekânlarında önemli hat ve cid sanatçısı olan Emin Barın'ın da külliyatını, onun da mirasını barındıran bu eski İstanbul, tarihi İstanbul binbir direk alanındaki yapıda bir proje var. 13 Eylül salı 11.30 olarak geçiyor. Nayamullah, Donnarton'un çalışmalarında ilham alan bir müzik grubu diye tanıtılmış. Şarkılar ve sesler aracılığıyla, Donnarton'un fikirleriyle, görüşleriyle ve çalışmalarıyla bağ kurmak için Donnarton'un yöntemlerinden Teater Tampa Penanton yani seyircisiz tiyatro ortaya çıkıyor. E, Açık Radyo, bir önceki programımda da gündeme getirdim. Zaten harçtan sanatın da ev sahibi. Bu ilk fikri Açık Radyo ve Raga Di Giyago'da yayınlayacak bir dizi radyo programı hazırlamakmış. Açık Radyo da Barınhan'da bir canlı yayın stüdyosu açarak ve arşiv sergisleri ve kamu programları düzenleyerek İstanbul Biyenel'e çok önemli bir katkı sunuyor. E, Bienal'de Nayamullah ise yepyeni bir mini Albümünü yayınlarken Nayamullah istasyonuyla Barınhan'a yerleşiyor. Özgür Atlagam ve Sun Hyun Lee'den oluşan Sparkling Tap Water adlı grupla her şeyi eline boyuna değerlendiriyor. Bu istasyon öykü okumaları, mırıldanmalar, şarkıları eşlik eden anları, doğaçlamaları, birlikte dinlenen müzikleri hepsini kaydetmek için Barın Handa Binbir Direkte Fatih bölgesinde dinleyicilerini 13 Eylül Salı 11.30 itibariyle bekliyor. Nayamullah Jakarta kökenli bir oluşum. Bu İstanbul Bienalinde zaten Güneydoğu Asya'dan, e, bu bölgeden Endonezya bölgesinden örneğin çok sayıda katılımcı ve iş görüyoruz. Bunlardan biri. Geri dönecek olursak hafıza yöntemleri bu sefer. Pera Müzesi'ne gidiyoruz. Beyoğlu uzun yıllardır İstanbul, Biyenel'in hep ana mekanlık olarak ev sahipliği yapmış. Kamu programlarıyla film programlarıyla ön plana çıkan bir oluşum. 14 Eylül Çarşamba günündeyiz bu kez. Simciyin ve Biyenel'in küratörlerinden Utamete Baveri'yi araya getiriyor. Bu davet Pera Müzesi auditoriyumunda. Sömürge arşivi savaşın hafızasını nasıl şekillendiriyor? Herhangi bir çatışmanın resmi kayıtlarındaki boşluklarda ve sessizliklerde ne yatıyor diye soruyor. Simçiyi'nin bir gün anlayacağız projesi vesilesiyle ve onun vasıtasıyla hem kamusal hem de kişisel hafıza oluşturma yöntemlerini tartışacak, tarih yazımına bakacak. Tabii ki sömürge ve postkolonyos söylemlere de yer vermeye çalışacak bir oluşum hafıza yöntemleri. Kript Magazin 5. sayı lansmanı yine aynı gün Pera Müzesi Auditorium'unda izleyicilerle buluşuyor. Pera Müzesi'nden devam edeceksek. 16 Eylül'de ise Kırılganlık Korosu, Jeoloji, Dil, İklim ve Primatlar üzerine mini bir sempozyum var 16 Eylül Cuma günü. Bunu takip etmeniz mümkün. Yine aynı gün yerinden edinme hale dolaşık topografyalar başlıklı bir Diğer e, konuşma daha var. 16 Eylül, Cuma'dayız hala ve Pera Müzesi Auditoriumundayız. Burası kamu programı için ana mekanlardan biri olarak kullanılıyor. Saha olarak sürdürülebilirlik fonu kapsamında desteklediğimiz bağımsız bir sanat inisiyatifli arazi, Arazi Assembly, Türkiye'den Pakistan kökenli Topological atlasla bir araya gelip <gülüyor> bir panel oturumu düzenliyorlar. Buna özellikle bakmak lazım. Sosyo mekansal adalet alanında araştırma yöntemleri ne bakıyorlar? Ve insandan fazlasının haklarına baktıklarını özellikle tarif ediyorlar. Yine aynı gün aanak yapmak, sulak alanlar, çobanlık ve gıda mirası bize manda festivaline içeriksel olarak hazırlanmamız adına bir alan açıyor. Yine Peramüzesi oditorumunda cuma günü Bu etkinlikte fakat Cuma günü olacak bir başka etkinlikten daha burada bahsetmek gerekir. O da Sessiz Üniversite Ahmet Öğüt ve Sayınet Üniversitesi buluşması. Saha stüdyoda hemen Taksim Sırasayevler Caddesi'nde 35 numarada e, müze gazdanede de işleri var ama Sessiz Üniversitenin <gülüyor> Üyelerini, kurucularını, ev sahipleri, işbirlikçilerini bir araya getiren ve göçmen mutfaklarından örnekler de sergileyecek bir buluşma. Suriyeli mutfaklarla işbirliğiyle yapılıyor. Özellikle bunu gündeme getirmek lazım. Günümüzün küresel insanlık krizine ilişkin tartışmaları teşvik etmek ve buna uygulanabilir çözümler sunmak için bir oryantasyon alanı sağlıyor dünya çapındaki kolektiflerle nasıl dayanışma içinde olunabileceğine ve sınır politikalarının dayattığı engellerin öğrenme, eğitim gibi alanlara nasıl aşılabileceğine odaklanan bir dizi online ya da yüz yüze etkinlik ve içerikten oluştuğunu söylemek mümkün. Özellikle Pera Müzesi'ndeki etkinliklere böylece bakmış olduk. Ama bir müze sahne dedim, işte Ahmet Öğüt ve Silent University oryantasyon programının da yer aldığı Biraz önce bahsettiğim Arazi Assembly'nin de projesiyle yer aldığı pek çok projeye yer veren bir alan müze gazetane. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentimize kazandırdığı bir alan. Burası hem BNL sergilerini hesap yapacak, hem de BNL'in kamu programı da burada var. Hemen birkaç örnek bundan size söyleyebilirim. Örneğin Annex, anne Annex. Oda projesi tarafından hayata geçirilen bir yayın. Hem zemin hem zaman projesiyle birlikte burada izleyiciyle buluştuğunu söylememiz mümkün. 15 Eylül, Perşembe saat 10, Müze, Gazthane, Açık Pazar yerinde. Oda projesi Çağla Özbek, Mervel Elveren ve Fusun Ertuğ. Ek fikriyle anne konseptini birleştiren özel bir sayı bu. Aynı zamanda Merve Elveren ve Çağla Özbey'in Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirdikleri hem zemin hem zaman projesine de yer veriyor. ve Kadın Eserleri Kütüphanesi yönetim kurulundan Füsun Ertuğ'un da söyleşiye katılması söz konusu. Müze Hastanede başka etkinlikler de olacak. Yine Biyaner'in katılımcılarından olan Orkan Telhan'ın örneğin Soluk Müzesi burada yer alıyor. Bunu mutlaka takip etmek gerekir. 15 Eylül Perşembe saat 2'de. Ee, Soluk Müzesi Or Orkan Telhan'ın editörlüğünü üstlendiği Langa'nın çeşitli sakinlerinin yani karıncaların örneği, taşların, kemiklerin, farklı bitkilerin İnsan araştırmacılarıyla adeta röportaj yaptığı basılı bir yayın. Bu kitap müze gazetenedeki e, lansmanında katılanların, katılımcıların, katkıda bulunanların okuyacakları bölümlerle, röportajların canlı ya da kaydedilmiş versiyonlarıyla ilk kez halka sunulacak. Aynı zamanda yine onun düzenlediği Sindirim Müzesi enstalasyonu da rehber eşliğinde gezilebilecek Orkan Telhan'ın Soluk Müzesi. Özellikle gündeme de getirmeye değer. Bunun dışında Boğatepe Gelecek Sözleşmesi yine 15 Eylül'de Müze Gazthane binasında devam ediyor. İçeriklere baktığımız zamansa bir başka mekan olan Perform İstanbul. Yine İstanbul'un Beyoğlu Galata bölgesinde tıpkı Pera Müzesi, Saha Stüdyo gibi mekanlara oldukça yakın. Burada rotalar arası ses yürüyüşü, round, inet ve hassas sesler sözlüğünün bir araya getirdiği bir proje. 18 Eylül Pazar günü yani BNL'nin açıldığının ertesi günü izleyicileri bekleyecek. Yalnız kayıt için sınırlı bir durum ve yürümeye uygun ayakkabı ve kıyafet tercih edilmesi öneriliyor. Perform İstanbul'un bahçesinde farklı bir dinleme e, alanı açıyor. Ve BNL mekanlarını esas alan bir rota üzerinde yürünerek tamamen ses odaklı bir keşfe çıkılıyor. Hassan Sesler sözlüğünü ise burada uzun uzun anlatmam vaktim El vermediği için mümkün değil ama hem ben daha önce harçtan sanat programında söz sesler sözlüğü ekibinden 3 kişiyle birden bir söyleşi gerçekleştirmiştim. Hem de ev sahibimiz olan Açık Radyo'da Bienal boyunca Hassas Sesler Sözlüğü ile ortaklaşa içerikler, buluşmalar organize edecek yine İstanbul Bienali vesilesiyle ve Hassas Sesler Sözlüğü esasında bir kitap, Saha Sürdürülebilirlik fonları tarafından desteklenen, hayata geçen, kıraathane, kitap şenliklerinde lansmanı yapılan, ben de zaten söyleşiyi o vesilede yapmıştım, alıp okuyabileceğiniz bir kitap deyip şimdilik bu içeriği, Bu kadar biraz gizemli size bırakayım. Ama Perform İstanbul'la gittiğiniz zaman bu kitapla ilgili daha çok bilgi alabilirsiniz. Ya da sağ stüdyoda da kitabın bir kopyası karıştırılmanız için mevcut. E, kamusal programlar kapsamında da pek çok şey gerçekleşecek. Özellikle de açık radyonun yapacağı içeriklere dikkat diye buradan duyurmuş olayım. Geri dönecek olursak e, genel mekanlarında gerçekleşen, İçeriklerden size özellikle e, bahsetmiş oldum ve Saha Stüdyo dedim orada 16 Eylül Cuma günü bir e, sessiz üniversite Ahmet Öğüt ve Sayınat University buluşması göçmen mutfağı özellikle Suriyeli mutfaklarla da bir buluşma ve bir tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek. Ama Sayınat University'nin projesinin bir ayağı da müze gastanede devam ediyor dedim. Yine iki ayaklı bir proje sahibi olan sanatçı Atif Akın. Asıl enstelasyonu müze, gazhanede bir sergi, bir enstelasyon gibi görülebilecekken neredeyse Nisan ayından beri uzun yıllardır 10 yılı aşkın süredir yaşadığı New York'tan İstanbul'a geri döndü Atif Akın. Ve neredeyse Nisan ayından beri İstanbul'da geçici bir atölye olarak Saha Stüdyo'yu kullanıyor. Ve Haziran ayından beri Saha Stüdyo'nun yeni dönem programına katılıyor. Ve bir akademisyen olduğu için 18 Eylül itibariyle New York'a geri dönmek durumunda belki bienal devam ederken bir daha İstanbul'a gelme fırsatı bulamayabilir. Dolayısıyla 17 Eylül Cumartesi günü akşamüstü Saha Stüdyo'da Atif Akın'la atölyesinde sohbet etmek e, mümkün olacak. Bu vesile Saha Stüdyo'da görülebilir. Atif'in İstanbul'da geçirdiği son 6 ay ve İstanbul bienali için hayata geçirdiği projelerin eskizleri, onun ötesinde Atif Akın'ın sanat pratiğine dair e, İzler atölyesinde bulunabilir diye buradan duyurmuş olalım 17 Eylül cumartesi. Bahsettiğim bilgilerin hepsine İstanbul BNL'nin web sitesinden, kamu programı, kamusal program ve öğrenme programları bölümünden ya da tabii ki sosyal medya kanallarından takip etmek mümkün. Bunun dışında BNL mekanlarının dışında da pek çok etkinlik oluyor. Örneğin Nostalji Kitap ve Kahve'de şiir hattı panelleri, gerçekleşecek. Bienal boyunca şimdiden bunu söylemek mümkün. Örneğin 1 Ekim Cumartesi günü şiir hattı panelleri şiir ve baskı var Nostalji Kitap ve Kahve'de. Yine 20 Ekim'de Zoom'da şiir hattı üzerine bir proje gerçekleşecek. 5 Kasım'da şiir ve kuşku yine Nostalji Kitap ve Kahve'de bir panel gerçekleştirecek. Bu bilgiler şimdiden almaya başladığımız bilgiler arasında Biennial'in kamu ve öğrenme programlarına dair şiir hattı nedir diye soracak olabilirsiniz. Şimdi bundan hemen bahsetmek lazım. Şiir hattı programı şairlere bir deney alanı açmaya çalışıyor. Kendilerinden her ay düzenli olarak yeni bir şiir yazmaları bekleniyor. Bazı şairlerin, davet edilen şairlerin. Bu onlarda alışık olmadıkları bir zaman sınırı ve baskıyla karşılaştırıyor. Ve Bunlarla da farklı içerikler ortaya çıkartılıyor. İşte şiir ve deney de bunlardan biri. Her ay yeni bir şiir yazarak bir ekibine teslim eden şairlerle kendi şiir alanındaki gelişimleriyle programın pratik gereklerine, zaman sınırlarını birleştirmeye dikkat eden yeni oyuncu yöntemler geliştiriyorlar, yeni şeyler deniyorlar. Ve tabii ki bunları yaparken de her deneyde olduğu gibi bilinen ve bilinmeyen arasında kuşkulu, tedirgin zamanlar geçiriyorlar. İşte bu konu üzerinde bütünüyle kuşkulu olma konusuyla ilgili hatta şairlerin çoğunda karşımıza çıkan bu konularla ilgili farklı katılımcılarla, şiir alanında, edebiyat alanında farklı katılımcılarla konuşmalar, buluşmalar gerçekleşecek. Şiir hattı panelleri programları şimdiden ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, bir diğer program Saha Saha Stüdyo her cumartesi günü VNL boyunca konuşmalara sanatçı buluşmalarına panellere ev sahipliği yapıyor. İlk 17 Eylül cumartesi günü Atfak'ın bir stüdyo buluşması formatında olduğunu belirtmiştim hatta. Hemen öncesinde 16 Eylül Cuma gününde Ahmet Öüt ve Saint Louis'te buluşmasından da bahsettim. Ama sonraki asıl Cumartesi'ye gelecek olursak 24 Eylül Cumartesi günü e, sahanın kurucularından biri olduğu ve 28 e, farklı ülkeden iklim krizine karşı küresel iklim krizine karşı sanatçı ve yazarları bir araya getiren World Weather Network işbirliği kapsamında düzenlenen bir panel var. Açık Radyo'nun kültür sanat editörü İksan Mavi Tuna ile bu paneli yapıyoruz. Ben de Saha ve World Weather Network adına konuşacağım. E, Saha Stüdyo geçmiş dönem katılımcılarından özellikle Büyük Ada ve etrafında bu alandaki çalışmalarıyla bilinen sanatçı Sibel Horada da katılacak. Başka katılımcıların da olması söz konusu. Saha Stüdyo'da her cumartesi günü saat 3'te mutlaka bir konuşma gerçekleşecek. Ee, örneğin 8 Ekim de bu sefer Merve Akar Akgül, Merve Yunsal ve Özge Ersoy'un katılımıyla bir konuşma World Weather Network kapsamında çalışan Elmas Deniz'in bir konuşması söz konusu. 15 Ekim Cumartesi Can Küçüğün bir konuşma yapması. Yine World Weather Network Dünya Hava Durumu Ağı kapsamında bir sanatçı konuşması yapması söz konusu. Keza 22 Ekim de aynı bağlamda çalışan Burcu Yağcıoğlu'nun bir Konuşma yapması söz konusu. Silent University oryantasyon programı ile ilgili bir diğer buluşma ise 29 Ekim Cumartesi günü yine Saha Stüdyo'da e, gerçekleşecek. Silent University oryantasyon programı ile buluşma 29 Ekim Cumartesi günü Silent University ile gerçekleşecek. tekrar Bu programlara katılan sanatçı ve grupların bazılarını şüphesiz Ağırlamak programda ağırlamak da istiyorum ama bunun ötesinde öncelikli olarak yapmak isteyeceğim projelerden programlardan biri de BNR'nin kamusal programını ve öğrenme programını daha çok açmaya odaklanacak bu özellikle belirleyici olacak. Bunun için yakın zamanda İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın alt katını da yönetmeye başlayan dostum geçtiğimiz dönemlerde İstanbul Bienalı'nda de birlikte çalışma fırsatı bulduğum arkadaşım Eda Göknar'dan bir söz aldım. 17. İstanbul Bienali çocuklara soruyor, kuşlar ne düşünüyor? adlı program etrafında İstanbul Bienali ve İKASE ve Alt Kat tarafından ortaklaşa hayata geçirilen bu proje kapsamında odanı 6-14 yaş arasındaki çocuklara alırken onlara eşlik eden yetişkinleri, öğretmenleri, uzmanları da bir araya getirecek ve hep beraber kuşları görmeye, gözlemlemeye, onlar hakkında düşünmeye, onlarla yeniden bağlantı kurmaya çağıran bu proje hakkında da önümüzdeki dönemde konuşmak, görüşmek istiyorum. Bu da elbette yine iklim değişikliği, modern sanayi sistemleri ve toplumlar, yaşam biçimleri, üretim, tüketim, Pratikleri örneğin üzerine pek çok şey düşündürecek, soracak çocukları ve kuşları odağına almaya çalışan bir program olarak İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın alt katı tarafından hayata geçirilmesi bakımından da oldukça değerli bir içeriğe sahip. Biyelerin kamu programı şüphesiz Bundan ibaret değil, öğrenme programları da pek çok farklı program olacak ama özellikle yakın dönemde olanlara ve şimdiden içeriği belli olup anons edilenlere ben öncelik vermeye, ön plana çıkartmaya çalıştım. Hepsini de İstanbul Bienalinin web sitesinden takip edebilirsiniz. Özellikle ön plana çıkartmaya çalıştım çünkü sergiler, açılışlar, etkinlikler, Davetler işin biraz daha şaşalı ve gösterişli tarafı tabii ki kutlamak da çok değerli. İstanbul Bienali'nin yeni sezonu sanat alanında üretenleri, üretimleri hepsini kutlayalım hep beraber. Bir araya gelelim ama bu düşünme, öğrenme, konuşma, okuma, tartışma programları ve performanslar ve etkinlikler de son derece değerli. Özellikle bu İstanbul Bienali, Biyeneli'den önce başlayan ve Bienaldan sonra da devam etmesi Umulan bir içeriğe de sahipse kompost fikrini ön plana çıkartıyorsa. Bırakın bu bir yerlerde kompost olsun. Vaktinden önce başlayabilsin. Bittikten çok sonra da devam edebilsin. Umarım kamu programlarıyla ve diğer içeriklerle bu mümkün olacaktır. Ben programcınız Çelenk Bafra. Harçtan Sanat programından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.